Geçmişin kafiri günümüzün kafirinden çok daha alimdi. Ben peygamberliği iddia eden Brahmanların görüşlerini okuyorum. Adamlar sanki doğru söylüyor gibi hocam. Adamlar öyle deliler getirmişler ki sen bocalıyorsun. E şimdikileri okuyorsun. Yok Muhammed 9 yaşında Ayşe evlenmiş. Böyle peygamber mi olur? Yok işte şunu yapmış. Yok işte Mekke'deyken güçsüzken kimseye ilişmemiş. Lekum dinikum veliyedin demiş. Güçlüyken onları bulduğunuz yerde öldürün demiş. Bunlar nedir ya? Yani bunlarla ancak işte Z kuşağı dediğimiz ergenleri kandırırsınız gibi ve gerçekten biz burada çok zayıfız hocam. Şimdi hocam burada bir başka konuya daha değineceğim ben. Bu tehaddi delili diyoruz buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hocam, hak peygamber olduğu ve onu Allah'ın gönderdiğinin en güçlü delillerinin bir tanesidir bu tehaddi delili. Sadece bu delil bile, sadece bu delil bile Muhammed bin Abdullah'ın Allah'ın Resulü olmasına yeter artır bile. Yani iman etmek isteyen bir kimse, bak hocam şuraya bir şey söyleyeyim. Yani şuraya bir şey söyleyeyim ben. Bir- Bugünkü müşrikler ile ki müşrikler ile kastım bizim toplumumuzu kastetmiyorum. Asli müşrikler yani Yahudiler, Hristiyanlar işte şöyle bir kategori yapayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hak peygamber kabul etmeyen müşrikler ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşayan müşrikler arasında bir fark var. Nedir biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan müşrikler gerek Arap putperestleri, gerek kitab ehli Yahudi ve Hristiyanlar onun Peygamber olduğunu biliyorlardı. Ve ona inanıyorlardı. Ama tasdik etmiyorlar, bunu dile getirmiyorlardı. كَمَا يَعْرُفُنَ اَبْنَاءُهُمْ Bir rivayete göre bu ayetin üç tane manası vardır. Onlar Kabe'nin Allah'ın yönelmemizi istediği kıble olduğunu çocuklarını bildikleri gibi bilirler. İkinci manası bu ayetin. Onlar, kitabın Allah'tan geldiğini, çocuklarını bildikleri gibi bilirler. يَعْرْفُونَهُ kema يَعْرْفُونَ ابْنَاهُمْ Üçüncü mana ise, onlar Peygamberin hak Rasul olduğunu, evlatlarını bildikleri gibi bilirler. Bu üçüncü manaya göre, Ebu Cehil, Ebu Leheb, işte Velid bin Mugire ve diğer azılı kâfirler, Bedir'de Rasulullah savaşan kâfirler. Uhud'da Rasulullah'la savaşan kafirler, Mekke'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet eden kitap ehli Muhammed bin Abdullah'ın gerçekten peygamber olduğunu biliyorlardı. Onlar biliyorlardı. Onların bunu bilmemesi zaten mümkün değil, işte o bilginin delillerinden bir tanesi de tehaddi delilidir biraz sonra söyleyeceğim. Bugünkünler onlar kadar bilgi sahibi olmadığı için, onlardan Rasullahı tanıma noktasında daha cahil oldukları için onlar bunu bilmiyorlar ve inkar ediyorlar. Yani onlar bilmedikleri bir şeyi inkar ediyorlar. Mekkeli müşrikler ve diğer Yahudi ve Hristiyanlar bildiği şeyi hayır yalan diyorlar. Yani onlarınki biraz daha inadi, inadi bir yüz çevirme. Bunlarınki biraz daha cehli. Ha, bunların içerisinde de aslında... E, düşündüğün zaman veya konuştuğun zaman kendileriyle evet ya Muhammed bin Abdullah yani olsa olsa bir peygamber olur. Başka bir şey olamaz diyenler var ama umumi olarak bu böyledir. Peki hocam Mekke müşrikleri veya Arap ehli kitapı Yahudi ve Hristiyanlar Medine'deki Yahudi biliyorlardı dedik. Bu bilginin birçok delili vardır. İşte geçen cuma hutbesinde anlattığım ahlak delili. Bu bilginin delillerinin bir tanesidir. Şimdi tahaddi delili dediğimiz delil Gerek Mekkeli müşriklerin, gerek Medine'li ehli kitabın Resulullah'ın hak peygamber olduğuna dair bilgilerinin en güçlü delildir. En güçlü delilidir. Hocam şunu çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Mekke döneminde ve Medine döneminde savaş, savaş. iki hak taifenin burası ben hakkım diyor, burası da ben hakkım diyor ve savaşır. Bu değil hocam. Oradaki savaş bu ben hakkım diyor. Diğer taraf bunun hak olduğunu biliyor ama hak olduğunu kabul etse iktidarı kaybedecekler. Siyasi otoriteyi kaybedecekler. Biz kabul etmiyoruz kardeşim diyor. Bunlar da doğruyu biliyor. Peki nereden biliyorlar? Bunun o kadar çok delili var ama biraz sonra söyleyeceğim bu tahaddi delili, meydan okuma delili en güçlü delildir. Muhammed bin Abdullah bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğuna dair en güçlü delilimizdir. İman etmek isteyen bir kimse içinse, iman etmek isteyen bir kimse içinse hocam, yeter ve artar bir delildir. Peki bu tehaddi delili nedir? Hocam sen yıllardır kitap okuyorsun. Hiç şöyle bir şey rastladın mı? Bir bilim adamı ortaya çıkıyor. Bu alanda en bilgili benim. Benim ortaya koyduğum bilimsel teorilerden daha iyisini ortaya koyabilecek Hiç kimse yok. Eğer birileri bunu ortaya koyarsa ben vazgeçiyorum, ben yalancıyım. Hiç böyle duydun mu? Hayır, duymadık hocam. Niçin duymadık? Çünkü bu normal bir insanın iddia edebileceği bir iddia değildir. Her bilginin üstünde daha iyi bir bilgi. Bir futbolcu şöyle çıksa dünyada, kameraların karşısına geçse, bizim gibi geçse, kurulsa kamera Bu dünyada en iyi topu ben oynarım. Benden daha iyi oynayabilen biri sorsa ben jübele yapacağım. Duyduk mu? Duymadık. Çünkü akıl neyi gerekli? Akıl şunu gerekli, yani her bilginin üzerine bir bilgi vardır. Sen ne kadar iyi top oynarsan oyna, senden daha iyisi çıkacaktır. Mesela hocam duydun mu bir siyasetçinin bu işi, yönetme işini en iyi ben bilirim. Benden daha iyi bilen birisi varsa ben siyaseti bırak. Adam 10 kere yeniliyor, siyaseti bırakmıyor. Öyle değil mi Türkiye'de? 7 kere yenilgi alıyor, hala bırakmıyor. Ve hiçbir zaman böyle iddiada bulunamıyor. Hocam bir sosyolog, sosyolojiyi en iyi ben bilirim. Benim ortaya koyduğum sosyal Deneyler ve sosyolojik çıkarımlardan daha iyisini yapacak birisi varsa ben bırakıyorum, ben bu işi bilmiyorum dediğini duymadık. Hocam Araplar belakat ustasıdır, fesahat ustasıdır, nazım ustasıdır onlar. Adamlar öyle bir şiir yazıyor ki, Hocam e da okuyoruz değil mi? Şuzur-u okuyoruz, Elfiye şerlerini okuyoruz İbn-i Suyuti. Biz bugün bile 21. yüzyılda Arapçayı nereden öğreniyoruz? Onların şiirlerinden öğreniyoruz bir Arap, Arapçanın Arap dili ve edebiyatı ile ilgili bir konuda ihtilafa düşüldüğü zaman adam diyor ki işte faali vezinde gelen kadın isimleri mebnidir kesra üzere mebnidir delil Araplardan şiir getiriyor. Araplardan şiir getiriyor. Öyle değil mi? Ela'nın şu şu şu manası vardır diyor. Pat Araplardan şiir getiriyor. Şu kelimenin irabı şöyle şöyle şöyle şöyle olur diyor. Pat Araplardan şiir. Biz 20 21. yüzyılda bu uzay çağında bile Arapçayı Cahiliye dönemi Araplarından öğreniyoruz. Bak hocam daha önce duydun mu bilmiyorum ama şairler üç ayrılmış. Birincisi Cahiliye dönemi şairleri. Şiirleri kesin delildir. Çünkü şiiri o kadar iyi bilirler ki, belagatı o kadar iyi bilirler ki, fesahatı o kadar iyi biliyorlar ki, hata yapmaları neredeyse mümkün değil. İslam dönemi, İslam ilk dönemleri şey, burada delil olabilir. Sonraki dönemdekiler delil olmaz demişler. Bak adamlar bu işin piri, en ustası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkartıyor. قُلْ e, fi كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا ala عَبْدِنَا Bizim kulumuza indirdiğimizden başa aklıma gelmedi düşmediyseniz fe'tu bi suretin misli onun suresi gibi bir meydana getirin. Ve entum fi raybin mimma nezzalna ala abdina fe'tu bi suretin mislih. Evet böyle olacak. Başka başka ayetler de var. Bir ayet getirin diyor. Büyük kısa bir, dört tane zannersen bununla ilgili meydan okuyan ayetler var. Şimdi ne diyor? Şunu demek istiyor. Ey Araplar siz belagatın ustasısınız. Fesahatın ustasısınız. nazmın, şiirin, nesrin Ya bu işte sizin üzerinize yok. Ben tek başımayım. Siz hepiniz toplanın. Hepiniz toplanın. Şahitleriniz de getirin. Bir kişi gelmesin benim karşıma. 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi gelsin. Hepsi toplansın. Benim getirdiğimin bir benzerini getirecekseniz ben yalancıyım ben bu işi bırakıyorum diyor. Hocam bu çok büyük bir iddia. Yani bu İddia ya iddia sahibini yok edecek bir iddia ya da iddia edilenleri yok edecek bir iddia. Adamlar toplansalar Kur'an'ın belagatından, Kur'an'ın nazmından, Kur'an'ın fesahatından daha üst düzey bir metin ortaya koysalar bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisaleti getirdik sana. Ama yapamıyorlar biliyor musunuz hocam? Şimdi burada İ'cazul Kur'an, Kur'an'ın icazı bizim için delil midir? Şimdi ben Arapçayı biliyorum. Arapça öğretiyorum da. Sarf ve nahi bilimlerini elhamdülillah biliyorum. Ama Kur'an'ı okuduğum zaman o fesahata, o belagata birebir şahit olamıyorum ben. Niçin? Çünkü e, o kadar derin değilim. Şimdi bana Kur'an'ın icazı delil midir, değil midir? Değildir. Arapçayı bilmeyen toplumlara Kur'an'ın icazı hiç delil değildir. Adam Arapçayı bilmiyor ki. Yani e, bir şiir getirsem, Kur'an diye okusa adam kabul edecek. Ben bir gün bir hadisin ile konuşuyordum. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nereden biliyorsun dedim. Nazmından belli dedi. Nasıl belli dedim ya? Nasıl belli dedim? Tam La yu'minu ahadukum hatta yuhibbeli ahihim ma yuhibbuli nefsi. Böyle Kur'an gibi okudum. Nereden nazmından belli? Bak hocam dedi ya. Lafızlardan belli dedi ya. Dedim ki bu Kur'an değil. Hadis dedim ya. Bilemezsin. Bilemezsin. Yani bugün biz biz Kur'an hiç okumayan bir Müslüman, Kur'an'ın ifade tarzına e, vakıf olmayan bir Müslümana bir cümle kur, ayet diye ortaya koy, evet ayet der, bilemez bunu. Peki Kur'an'ın icazı bizim için nerede delildir? Bak hocam, nerede delildir onu söylüyorum sana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy yoluyla bu çağrısına hiç kimse icabet edememiş. Onların bu konuda aciz kalması işte Kur'an'ın icazın delilidir. Şöyle bir şey düşünemeyiz. Evet onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap vermişler. Kur'an'dan daha belir, Kur'an'dan daha fesih metin, metinler ortaya koymuşlar ama o haber bize ulaşmadı diyemezsin bu büyük bir olay. Ulaşmaması mümkün mü? Ulaşmaması mümkün değil. Adam e, bir kabile yolda gidiyormuş gece konaklamış işlerinden bir kadın burada durmayın burası tehlikeli demiş. Ee, kabile kadını dinlememiş, sabaha ordular gelmiş kabileyi yerle bir etmişler. E kadının sözünü dinleseydiniz fe innel kavle meagalet hazami diye şiir yazmış. O şiir günümüze kadar ulaşmış. Adam sevgilisinin işte durumunu anlatan şiir yazmış. O şiir günümüze kadar ulaşmış. Ne bileyim işte adamın teki zindandaymış bir tane de güvercin varmış. Ee, sen diyor benim ne çektiğimi ne biliyorsun diyor. Sen sevgilinle şimdi uçup gideceğim diyor. Ben sevgilime gidemiyorum. Gel dertlerimizi paylaşalım. Adam zindanda şiir yazmış. Bunlar cahiliye dönemi hocam. O şiirlerine hepsi ulaşmış. Birileri risalet gibi bir iddia var ortada. Bu iddia kavimleri birbirine savaşa kadar gitmiş. Öldürmeye kadar gitmiş. Tarihin en büyük olaylarından bir tanesi. Bu olaylar cereyan ederken. Risale-i iddiasında bulunan kişi hadi benim getirdiğimin benzerini getirin demiş. Öbürleri de buna cevap vermiş getirmişler. Getirmişler. Mükemmel bir fasih, belir bir ifade getirmişler ve o ifade kaybolmuş. Gelememiş. Böyle bir şey mümkün değil. Bu tarihi bir olay olurdu. Tarihi bir. Ha onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu çağrısına cevap verememeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı vahiyle ...Allah'tan aldığı vahiyle hareket ettiğinin en güçlü delili... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...kull ya eyyü'l la abudu ma ...ifadelerinin Resulullah'ın kendisine ait değil... ...Allah'a ait olduğunun en güçlü delili... ...fes'elu ehle zikri in kundum ilâ ...ve buna benzer onlarca yüzlerce Kur'an'ın baştan sona bütün ayetlerinin... ...Allah'ın vahiy olduğunun delili... ...çünkü hocam başta dedik ya her bilginin üzerinde bir bilgi vardır... Her bilen üzerinde bir bilen vardır. Benim de bilgimin üzerinde bir bilen vardır. Ben hiçbir zaman en iyi bildiğim konuda bile böyle bir iddiada bulunamam. Sen bu iddiada bulunamazsın. Hiç kimse bu iddiada bulunamaz. Bu iddiada bulunacak. Sadece ve sadece ilminin üstünde ilim olmayacak Allahü Subhane Teala'dır. Yani Allah'la yarışmak mümkün mü? Allah'tan daha güzel bir e belir, metin mümkün değil. Mümkün değil. İşte bu hocam en güçlü delildir. Hocam bakın bir de şu nokta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşından sonra bu iddiada bulunuyor. 40 yaşından önce bir tane şiir okumuş mu? Hayır. Tek bir şiir yok. Şimdi ben hiç şiir yazmadım hayatım boyunca. Bugün ben şair oluyorum. Bir şiir yazıyorum. Türkiye'nin en ünlü Tanzimat'ta yaşamış, Osmanlı'da yaşamış, Selçuklu'da yaşamış, günümüzde yaşamış işte Cemal Safi, Cemal Süreyya neyse. Tamam mı? Şiirlerini gölgede bırakacak. Şiir yazıyorum. Bu mümkün mü hocam? Kesinlikle mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yıl boyunca bir tane şiir yazmamış. Ümmi demiyorum çünkü orayı tartışıyorlar. Ümmi demiyorum. Başkasından öğrendi. Tamam başkasından öğrendiyse o başkasından öğrendiği gibi metinler siz de getirin. O da yok. O da yok. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. 40 yıl boyunca tek bir kelime etmemiş, tek bir satır yazmamış, tek bir metin ortaya koymamış, tek bir nesil ortaya koymamış bir adam çıkıyor ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Bana gelen bu sözler vahiydir. Hadi bundan daha iyisini yapın diyor. Bundan daha iyisinin yapılamaması ve bugüne kadar da yap ha, yapılmaya çalışılmış. Bugüne kadar yapılamaması bu sözün, bu iddianın iki yolu vardır hocam. Ya iddia sahibi yalancı, karşıdakiler iddia sahibini bitirecek. Ya da iddia sahibi doğru söylüyor, karşıtakilerini bitirecek. İddia sahibi doğru söylemiş. Karşıtakiler de bunun Allah'ın kelam olduğunu itiraf etmişler. Kendi iyi itiraf etmişler. El Haqa, El Hakka ma El Adamlar gizli gizli gelip dinliyorlarmış. Tamam, gizli gizli. Tabii Hazreti Ömer'in İslam e, Müslüman olduğu rivayetlerinin bir tanesi, Hakka suresini dinleyerek Müslüman olmuş. Daha böyle çok rivayet de var. Mekke'li Müslümanlara dinlemeye geliyorlar. Hepsi birbirini yakalıyor. Ayrılıyorlar, ertesi gün bir daha geliyorlar, ee, tekrar dinliyorlar, sonra da yeminleşiyorlar bir daha gelmeyeceğiz diye. Yani olay bu hocam, olay bu. Şimdi bir başka nokta daha bununla ilgili. Şimdi bu adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve davasını yok edebilmek için işkence yaptılar mı? Yaptılar. Boykot yaptılar mı? Yaptılar. Her kavim kendi kabilesinden olan şahıslara olmadık zulmü, reva gördü mü? Gördü memleketlerinden sürdüler mi? Sürdüler. Aç bıraktılar mı? Bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittikten sonra hala boş bırakmadılar. 12 bin kişi birleştiler. Ahzab günü Medine'nin kapısına kadar dayandılar. Hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok etmek için bunlar mı daha zor? Akli olarak. Yoksa bu iddiaya cevap vermek mi? Bu iddiaya cevap vermek daha kolay. 12 bin kişi biriktirmenize gerek yok. 20-30 tane en iyi şairlerinizi bir araya getirin. Yapsınlar bir ayet ortaya çıkın bak Muhammed sen dedin bize iddiada bulundun ya yapamaz al yaptık al sana diyemediler hocam diyemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yok etmek için işkence yapan o topluluk bir ayet getirmek için bir araya gelemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yok etmek için tüm Müslümanları Mekke'den süren o topluluk. İki ayet, üç ayet bir süre meydana getirmek için ne yapmadılar? Bir araya gelemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yok etmek için Bedir'de canlarından vazgeçen o topluluk iki ayet getirmek için bir araya gelemediler. 12 bin kişi bir araya gelip de Medine'ye kadar gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saldırmayı göze alan o topluluk o topluluk Üç tane ayet, üç tane sure, iki tane sure bir araya getirmek için bir araya gelemediler. Çünkü buna güçleri yetmiyordu. Bu iddia bir insandan sadır olabilecek bir iddia değil. Bu iddia ancak ve ancak gökleri ve sahibi Yüce Rab'den sadır olan bir iddiadır. Onların bu iddiaya cevap verememesi, bugüne kadar da cevap verilememesi, Kur'an'ın hak kitap, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bu kitabı vahiy alan bir peygamber olduğunun en güçlü göstergesidir. Hocam. Ee, o dönemde şey olmuş, Kur'an'ı uydurma iddiaları olmuş. El fiilu mel fiil, ve me adrake fiil, hortumu tavil. Fil, fildir, filin ne olduğunu, sen ne bileceksin, onun hortumu uzundur falan diye. Herkes gülmüş, geçmiş. Geçenlerde birkaç sene önce 600 sayfa mı, 400 sayfa mı Kur'an yazmışlar. İşte büyük bir iddiayla da çıktılar. Büyük Arap alimlerine gösterdiler, hiçbir nahi hatası yok. Filan diye böyle bir iddia. Ben okudum kitabı. Aldım okudum ben kitabı. Yani adamların uydurdu Kur'an'ı okudum. Hocam Kur'an-ı Kerim'den farkı yok. Hem de diyorlar ki Muhammed gibi 23 yılda da yazmadı. 3 yılda yazıldı filan. Ya hocam şimdi yeni bir metin getirmek demek. Şimdi Sultan Selim yazmış. Sanma Şahım herkesi sen sadık Hane yar olur. Şimdi ben Sultan Selim'e diyorum ki ben de senin gibi yazarım. Sanma gülüm herkesi sen çok doğru bir dost olur. Bak aynısı oldu. <gülüyor> tamam mı? ya bu değil adam aynısını yazmış yani okuduğun zaman aynı Kur'an gibi aynısını yazmış levkânû yâlemûn levkânû yâlemûn getirmiş ifadeleri yani ibareyi şimdi e, belir sanat fesahat demek bir kimsenin yazdığının aynısını kafiye olarak uyak olarak vezin olarak aynı ifadeyi aynı şekli kelimelerini değiştirip getirmek değil ki bunu biz de yaparız mesela Kur'an-ı Kerim'de Hasbünallah ve ni'mel vekil. Biz de günlük hayatta diyoruz Allah ve ni'mel vekil. Bunu söylemek zor bir şey değil ki. Isab ila Firavna innehu taqa. Isab ila telamiz innehu müşte in innehum müştehidun. aynısını yaptım bak. Ya bu bu demek değil yani. Bunu farklı şekilde getireceğim. Mesela el katlu anfa katl demiş. Arapların bir ibaresi. Ölüm ölümü yok eder. Ölüm ölümü yok eder. Belir bir ifade. Bak Kur'an-ı Kerim'den demiş fil-kisâsi hayatın, mana bakımından, mana derinliği açısından kısa ifadeyle kısa ifadeyle e, geniş manalar ortaya koymak açısından nazım açısından fesahat ve belakat açısından ikisi birbirinden o kadar ayrı ki birisi böyle ağır, dört başı mamur, ayakları sağlam yere başlayan bir ifade diğeri bunun oldukça cılız. Seyfettin el-Amidi bunu ele almış hocam. Arapların böyle Kur'an'daki geçen aynı manadaki ifadelerini almış. Onları getirmiş. Kur'an'ın ifadesini getirmiş. Bir bakın demiş. Khuzil affe ve'mur bilme'ruf ve'nha anil cahilin ve'arid anil cahilin Diyor ki bu ifade üzerine ciltlerce kitap yazılır. Üzerine. Hocam belakatın, belakatın temelinde Az ifadeyle, az lafızla çok mana ifade etmek vardır. Bana söylesinler, öyle bir kitap getirsinler ki tarih boyunca üzerine ciltlerce kitap yazılmış. Kur'an-ı Kerim'in üzerine Razi'den tut Kurtubiye, Taber'den tut İbni Kesire üzerine yüzlerce kitap yazılmış. Bitmiyor, bitmiyor. Tefsirini yapıyorsun, yapıyorsun, bitmiyor. Ve hasıl kelam, tahaddi delili dediğimiz bu delil hocam. Bu delil, Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiğini. Ve o vahiy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir peygamber olarak aldığının en güçlü delilidir bugüne kadar. Kimse bu delile karşı gelememiş. Gelememiş. Şimdi bugün buna, bu delile şöyle geliyorlar hocam. Ee, tamam onun gibi bir benzerini getir ya da Kur'an-ı Kerim öyle çok fasif belirli bir kitap değil. Yahu bu iddiayı Mekkeli müşrikler bile söyleyememiş. Sen ortaya fesahat ve belakatla ortaya çıkıyorsun. Katru'nun nedanın başında e, i̇bn diyor ki fesahat ona kemer olmuş. Belagat ona çatı olmuş diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden için. Yani belagat bir direk bir çadır olsaydı işte o çadırın o direk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Fesahat bir kuşak olsaydı o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu diyor. Yani Mekkeli müşrikler bile ey Muhammed sen ben müthiş bir ibare getirdim. Müthiş bir belakat ve fesahat açısından müthiş ifadeler kullanıyorum diyorsun ama hiçbir şey yok ki bu da kardeşim. Onlar bile dememiş. Onlar bile dememiş de günümüzdeki ne çıkıyor böyle. Yani ben her zaman söylüyorum geçmişin kafiri günümüzün kafirinden çok daha alimdi. Yani geçmişin ben peygamberliği iddia eden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 Yani gerçekten gençliği bunlar bu kadar cehaletle kandırıyorlar ve biz elimizde güneş gibi aydınlık delillerimiz varken bu gençliğin bunlara kandırılmasının önüne geçemiyoruz. Allah yardımcı olsun diyorum hocam.